Fahri <Gülüyor> kainat Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ, aleyhi ve sellem Efendimizin ruh-i tayyibelerine, eline, ashabına, bütün Peygamber'ânî izâm, emniyâ kiram, kirâm, sıddî <gülüyor> Efendimiz'den bize Efendimiz gelen adlar bütün firânî izâm, sevgili annelerimiz, kıymetli babalarımız, akrab-i itali, Mü'minat, Mü'slim, Mü'slimat, dağlar başında kılan hakile yeksan bir Fatiha'ya muhtaç olan din kardeşlerimizin ruhuna, üç iklas bir Fatiha. Allah rabbil masihadiya Rabbi. Ağzı bılla imin şeytanı radiyum daha fazla sıcaklaşırsa, şey derim. mallarım. alırım. Açık olsa yanıyor. Estağfirullah, Bismillah. فَذْكِرُونِ اَذْكُرُكُمْ فَشْكُرُونِ ve la صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Bakara ayet 152 sayfa. 24'te. Üstazımız da, biz siyaretine vardığımızda daima zikirden bahsettik. Fezkurûni <gülüyor> ezekurukum <gülüyor> meşkurûli velâ tekfirûn. Efendimizden aldım bunu. Sûrâ-i Ahzap'ta da zikri kesir hakkında ayeti i Celil var. Sura-i Cuma'da da var. Estağfirullah, Bismillah. Ezkurun Allah'a kıyâmen ve ku'udan ve alâ cunûbihim yetefekkerûn fî hâlk-ı s-semâvâti vel-arbi ilâ akhri l-ayâ. Sıdıkallâhu'l-azîm. Müteaddit âyeti celilelerde zikri kesiri Allah emredir. Çok sıkıntı ben ...çok fikridin beni kullar. Allah'a fikir de zikir, zikir de zikir. <gülüyor> Ancak da dertlerimizin devası da iznillah zikirden. <gülüyor> Alâ sallallahu aleyhi ve sellem... Zikrullah şifaul kulüb. Zikrullah kalbin şifası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 Zikrullah, şifa-ul Kalpteki hırsı, tamam kokulu, adavatı keni punzu, riya-i, hasetli kibiri. Ne kadar ahlak-ı zemime varsa, Allah biiznillahi devam ederken, ederkene, dilinle derken, kalbe geçer. Kalp Allah, Allah demeye başladın mı,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 Zikretsin, görürken de, otur de, otururken de, halen uyurken de, otururken de, öyle zikredin ve ku'u'dan oturduğumuz yerde. oturduğun yerden lataiflerini dinleyince topur topur her biri bir yandan çalışır, bir iznillah. Bir alıştırırsan kalbin çalışır, ruhun da çalışır, sırrın da çalışır, kafan da çalışır. Akbağımda çalışır, Mersin'de çalışır, zikri küll olur, bütün vücutun her ağzası böyle. Sakır, sakır, sakır, sakır. İçerimizin kardeşimizin devrede görüştük, çok kalmış, faydalı olur. Bil, gemiklerin de... Kütür, kütür, kütür, kütür. Gemiklerin evet. içine de girdik müzikere mi, Ev, evet, vahat ister. <gülüyor> geniş vakitte nefis, ispat tarif edilmek ister. Biz de olmayınca il de olmaz zannetmeyelim. Allah <gülüyor> aşkına, bunu Mehmet Efendi bilir bizim, Mehmet Efendi dediler buna, takılavuz hafızının zamanında, ustan hocamı büyük bir hoca, ikna edemeyerek kalp zikretmez dedi, o tabaiz idi beslami, neyin zamanında? Efendimiz oturun dedi, ihbanları getirin, onun yanında tarif edin. Kalbi de tarif edin, ruhu da tarif edin. Sırrı da tarif edin, kafayı da tarif edin. Hocayı da tarif edin, anlatsın. Yazlık böyle körü gitmesin. Onun için, Biz de olmayan şeyi, ildir ve yok demeyelim. İnan hazırlık dersi verdiğimiz adamlarda...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 iyice bir kardeşimize, isterse olsun duysunlar, Süleyman Fakıl'a hafıza, şu şekilde, şu şerait ile çalışılacak diye tembih ettim, ya da askere mektup yazıyor. Dediğiniz an kalbimiz açıldı, Allah diyor. Yani tertibine riayet edersen olur. Yüzünden sürersen, maksun iyi bitmez. Aktıracaksın, Üçleyeceksin, diyeceksin tohumu at bakayım nasıl bitmez biiznillahü teâlâ. Rabıta, fenli gübresiyle de, gübrele de bağlı nasıl ekim boydan aşağı olurmuş. Hep bakımsızlığımızdan olur böyle şeyler. Yan yana bağları görüyorsun, iyi gören, gübreli neri görenin yüzümüne bak, öteki cıngıl çiti bitenlere bak. Hep bakımsızlığımızdan olur. İnan, iyi bakarsak iyi mahsul verir. İyi bakmazsak iyi mahsul gelmez. Atması benden, dövmesi senden ile olmaz bu iş. Derinliklerine inmek lazım, biiznillah. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'inde, estağfirullah, bismillah, فَذْكُرُونِي اَذْكُرُكُمْ اَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ Size şimdi iki vazife vardır Allah.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 Bana şükrediniz, nimetlerime karşı kalben, lisanen, bedenen veya hepsiyle birden bana tazim ediniz, nimetlerimi yerine sarf ediniz, inkar ve isyanla ile nimet etmeyiniz. Unutkan kan ve namkûr olmayınız. Namkûr olmayınız. Sonra dizinizi gözünüze doğru nimetler. Böyle namkûr olmayın. Allah Teala'yı envai zikirden zikrin nevilerinden Allah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah.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 Zikredin beni, diyor. Öyle olunca, envai zikirden hangisiyle zikrolunursa... ...o da ona layık bir veç ile zâkireni zikir ve yad edecektir. Allah da kulunu anacaktır. Allah! Allah! Allah! Bilhassa hacat kapları açık, sahle Seharle çadır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 zikle ziklevin Allah Allah ne istiyorum ulum rızan istiyorum Rabbim bazı bazı ben de sizi böyle anarım. şey çok içli bir ayet içeli. Allah onu alması ne demek ya Allah onu sikirse fırkuroğunu bir tezellüle, ekrupun Bu yada iki gün üç gün bu kağıt elimden düşmedi böyle konuşuyorum. Daldırdılar bizi çok muhterem bu Ondan sonra en küçükleri hacı Tayirocun e, bacanğı. Hasan Hüseyin var, o da Kur'anımız okuyordu, çok hoş. Onların yanında. Şimdi siz beni sert başlı değil bulup, yumuşak başlı olarak yani emrime diva gibi indiyatla zikredin. Yani Allah Allah vazbeyi böyle değer. Hadi biz zikrin üzerine kendinizi üstcildin yani. Tezellül haline getirin ki deve gibi çocuk... ...deveyi yedersin, arkasında bir sürü deve, kurbanı yedir, kater ile. Böyle inkiyat edin, böyle itaatlı olun. Ben de sizi meziyetlendirmekle... ...meziyet... ...akranınız arasında sizi üstün eylemekle zikredeyim. Seni kabul ettim, razı oldum. ...akranın içinden sesildin, velilerden oldun. Allah'ımız bir kulundan zikrederken razı oldu mu... cibril Emine diyormuş, bu kulundan razıyım. Görüyormuş, musun der. Evet, görüyom ya Rabbi. Bundan razıyım, sen de razı ol. Sen de memnun olup bu kolumdan. Sen de sev bu kulunu. Ya Cibril... ...benimle sen sevdik. Meleklere de nidâ et de, semadaki melekleri de sevsin oğlum. Bütün meleklere nidâ edilirmiş, o kulu bütün melekler de sevmeye başlar. Bunu ula kalmıyor Allah, yüzünde müminlerin kalbine de çağır. Müminler de o kulumu sevsinler, sevsinler. Kalkma, toprama, bile. bir yere. Ooooooo! Lütfen, hadi annesini verin. Öğüm, şöyle çekeyim mi şey? İyi. Allah, bir bulundan razı oldu mu, bütün müminler de onu sever. Efendimizin, sultanımızın bu yaştan sonra yanına varılmıyor. Ama sevgisi hiç kimsenin kalbinden geliyor mu? İnsanlar bile bulunduğumuz zamanda Buradan, oşa koşa İstanbul'a varıyor bir Cuma'da Cuma namazında kendini gülmek en büyük şeref olduğundan kimisine gösteriyorlar, kimisine göstermiyorlar. Allah bu kadar sevdirmiş geriye dönen adam da diyor ki ben günahkar olmasam mıdır beni namaza olsun götürüller demesi diyor. Al. Geliyor daha kıymetli oluyor. ...bozan bazı Muhammed Abdullah, tatlı diller bir kardeşimiz var. Seyyid o, Peygamber sülalesi. Canım gibi sevdiğim bir kardeşimiz. ''Yuhşerülmer'u umamen habbek ''İşi sevdikleriyle beraber haşr-ı olur'' diller ya... ...hadis-i şerif ya... ...dünyada yakında da haşr-ı cemi diyor. Hicaz'da Ürdün hüdüdünden geçerken... Suriye hükmünden geçerken, taksimizi Allah'ın bir araya getirmiş. önünde biz, geride de ondururdu. Öyle beraber geçtik. O kardeş diyor ki, babam kutlu cihanıdı. Ben Efendimiz'den de duydum. Arap şehirlerinde, Mürşid-i Kamil, kutlu cihanıdı. Yani hiç bakmazdı, kapıya vuruldum mu, girdirmezdi, girdirmezdi. Hiç bakmazdı, girdirmezdi, girdir. ...girdirinlerdi. Halisi, muhlisi... ...gözü yumlu, içeride... ...seçerdi, kapıdan girdirmezdi. Böyle bir muhterem bir zat. Allah şefaatine nail Onun mürşid olması şöyle olmuş. Yani edep de haber vereyim, kardeşlerimiz duysunlar. Üç kişi gitmişler... ...şıhını ziyaret edecekler. Birisi... Kapıyı çakmış, içeriye girmiş, tırtık kapıyı vurmuş, almış. Birisi o kapı açılınca Efendimiz'in huzurunda oturmaya ben layık değilim demiş, şurada demiş havluda bekleyin belki çıkarsa şöyle, mübarek yüzünü bir göreyim, bana kâfi gelir o demiş. Onun babası o Şeyh Arap da demiş ki, Efendiyi görmek laik değil, yüzünde görmek, evinin karşısında elini bağlamış böyle, o kardeş, o bir kardeş de vazifeyi tamam edip de çıkıp da gelene kadar orada ayak üstünde din gelir, yüzünden böyle siyim, siyim samimi yaşlar dökülür. Şahdeni dışarıya çıkmış, oradaki eli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 Bu edebinizle siz mürşid oldunuz demiş. ne eder Allah aşkına? Ta oradan emek çek gel de, ölmeye hacet yok, evini göreyim yeter demek. Ne demek bu diyor. Allah'a rahatsız ettin ya Rabbi diyor. Sen de diyor halife oldun havludan, yukarıya cesaret edemedin çıkmaya. Yani edebim bozulur, dedim orada kaldın halife. Size bir şey yok, yemeğe yedin, sohbetimiz oldu dünyada hani aldığın şey hali yok. Üçümüzdeki de. işte edemin bu kadar faydası var. Edepsizliğinde çok büyük zararı var. Allah bizi edepten ayırmasın. Yani edepli olalım. İnşallah. Tezkuruni bir ezkurukun bi ziyade edin. Siz bana şükredin. Size vasıl olan nimetlerin benden geldiğini duyun kulların. Az nimete az sanma kimden geldi ona bak. Az günaha az sanma kime karşı ona bak. Az günahı az zannetme Allah'a karşı olduğundan çok. Büyük olur. Doğru söylen sokaklarda gezerkene içtiğiniz sigarayı burada içebilir misiniz? Ne diye içmiyor Burası yeri değil, burada efendiler var, efendiler var. Olmaz. Efendimizin yanında hiç olmaz. Rasulullahımızın yanında hiç olmaz. Yarın Allah'ın huzuruna karşı çıkacak o sigara elinde. Ne ile ölürsen onunla kalkacaksın, hadis-i şerif bunlar. Neyle olursan onunla ölüm, neyle ölürsen onunla rıka. Biz onun için iyilerle olalım da iyi ülelim diyor. Yülünce onlarla beraber de haştacağım olalım. Yuhşarul mer'umâmen ahabbe. İşi sevdikleriyle haştacağım olur. Onlarla beraber haştacağım olalım. E, olursak nasıl olur? Peygamberimiz... Allah onların içinden günahınız yüzünden seçmeyecek. Günah karsınızdan ama deviye etmişsiniz, iyilere katışmışsınız. Seç bu kodu. Seç desem diyor o zaman müşte mi yani o koca koca kutbu canlar ne kırılır müteassir olur. Onları müteassir etmek istemem geçirim, Geçirin burada gitsin cennete yani. Biz çok günahkar arkadaşım ama iyileri sevdiğimizden bir fayda. Güleceğiz inşallah. Sevebilirsen, seviyorsak. Acı Tahir büyük körükçü, hocamız. Onunla beraber oturduk. Hani kardeşim olur, çoktan. Efendimize vardım dedi. Ben de A rica ettim. Bir şey söyleyeceğim efendim. Müsaade buyurun mu? Müsaade alınmadan, hepsine karşı söyleyelim Müsaade alıyor o da edepten. Buyur, diyor. Efendim, bana himmet et, diyemeyeceğim, çünkü hizmet edemiyorum, sana hizmet edemiyorum. Dersine de iyice hizmet edemiyorum. Nasıl himmet iste? Onu siz bilirsiniz. Efendim, dua et bana, diyemeyeceğim, çünkü... ...vazife vermiş olurum. Kur'an okuyanlar bile... ...Elhamdülillahi Rabbul Alemin diyor... ...Mürşid Fatiha diyor. Fatiha dersem belki Efendi'ye emretmiş olurum. Elhamdülahi, bu kadar edebin... ...yani ileriye girişi var. Biz bilemek, Edepli olursak çok faydalı olur Allah bizi edepli etsin. Tahir Hoca'nın edebi bu. Duanız bizi bulur eğer layık olursam. Yoksa efendim dua ettim öyle, olmaz Yalnız bir şey isteyeceğim. Allah'ımıza ayan, Allah şahit. Seni çok seviyorum. Etrafındaki ikvanlarını da seviyorum. Allah bu sevgiyle beni yaşatsın, onu ona öldürsün, diyorum, Amin. ödü. Tahir Efendi, dedi, diyor, baktım Efendimiz ağlayamaz. İçerisi çok geç olduğu için ağladı, dışarıya vurmaz. Tahir Efendi, diyor. benim de bundan başka bir ümidim yok Allah'ım da. Kardeşlerimi sevdiğimin hürmetine beni affederim ola, diyor. Her büyük tirim tirim titreyiyor. Allah'ı çok bilen Allah'tan daha çok korkuyor. Onu büyüklere hiç kıyas edilecek halimiz vaziyetimiz yok. Bismillah. Sana zorulmasın diye Crawford'ı neye getirdi?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 اَذْكُرْكُمْ بِالْبَذْلِ وَالْعَطَاءَ Üçüncüsü de böyle devam ediyor. Siz beni, kusur ve hatalarınızı itiraf etmekle zikrediniz. Kusurunuzu, hatalarınızı gözünüzün önüne alarak zikrediniz. Zaten de trabıta istiğfar çekmede, Lafzai Celal okumada, Büyük ustamız hep Allah'a görür gibi diyor dersi. O. Siz görmezseniz namaz da kım yani ve tekin yarake. Yani siz beni göremezseniz ben sizi görüyorum diyor Allah. Allah sizi görüyor gibi yapın. Ev makul ineme kuntum sağlanırsanız siz nirdeyseniz kullarım ben, oradayım, oradayım. Östatallahu bismillah. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْنِ حَبْلِ الْوَرِيدِ Habd-i damarınızdan da yakınım size. Bir kardeşimizin Yahyalı. Yani ben yetişmedim, il de yetişmemiş diye ismini vermiyorum da anıyorum. Dersimiz sorar, daha üstazımız, gizli zikirden açığa çıkın. Kadirler sonuna kadar giderler, sonra hafî zikre başlarlar iç kısmına. Nakşiler de iç zikrine devam ederler, ederler, sonra açığa çıkarlar. Nefis ispattan sonra tevhîd okun. Murağabalarda tevhid okun, la ilahe illallah absiz Celal zikrinden oraya dön. Ama yapar kana. Elhamdülillah. <gülüyor> vücut. Efendimiz bir kalem veririz ama <gülüyor> <gülüyor> bize gösterirken. <gülüyor> <gülüyor> Böyle vücut ...mürakabalarda ne de... ...gayrı ihtiyarı... ...sallanma... ...hali... ...hiç kendinin havali yoktu... ...biz <gülüyor> <O, rüzgüresi, rüzgüresi>, salladın... <gülüyor> ...dersin tarifinde bunlar... ...ben kardeşince oğlu... ...insan... ...tarif ettim, gittim de geldi... ...ben bir daha müsaade ettim... ...efedim diyor... ...ve ilahe illallah diye... Sallanıyordum diyor, içimden, ben buradayken sen kime sallanıyon Diyorum, diyor, içimden. Ben hazır sen kime sallanıyon? Ben tekrar tektire sallanma artık, bir şey, sallanma, ne işi? Böyle veliler varlar, Şiçim, Allah, bunun birbirinize bir benzeri hormat edin, bilmiyorum Değil. ben onların kim olduğunu. ...böyle ben burdayken sen kime sallanıyorsun dedi. İçimden bu bir türücüdür, türü Kafam ya, hülür, dizlerim olduğu yere geliyor Ulan böyle haber bilmezse kardeşler hayaldan konuşmuş gibi oluyor. Yani... da ilerilerden konuşmuş gibi. Müstan hocama meremem dedi, efendimiz... ...açıktan söyleyelim de anlasınlar diye biz de size açıktan söyleyelim. Siz beni kusur ve hatanızı itiraf etmekle zikredin. Ben de sizi onları bağışlamamla bezli ve atay ile zikredeyim. Haselafiyem çok yoğun. El kuruni bi duai el kurkun bi dicade. Allah'ım, el şey fon yuvadi. إِنَّ <تصفيق> الَّذِينَ